Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve cennete giden yolu yedi vadiden geçecek diye bize tarif etmişti. Bu yedi vadi hadisi şerif değil yani allah Teala Peygamberine aleyhissalatü vesselam yedi vadi var. O vadiyi geçince cennete gidiyorsun demedi. Gazali kafasındaki Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiği cennete gitmek için gerekli işleri yedi bölümde toparlamış. Ne demişti mesela? İlmin olacak cahil cahil gidemezsin. Tövbe et, tövbe etmeden bir yere gidemezsin. E dünya var, insanlar var bu çevreyi aşacaksın başka sayın bunların her birine bir vadi biz tercüme ettik. O bir akabe engel gibi isim vermişti. 5. vadiye geldik. 5. vadisi bazı sebepler, bazı problemler seni bekleyecek. Bunlara hazır olman lazım diyor. Sebepler vadisi diye bir vadi, problemler sebepler diye bir vadi açtı. Bu vadiye e, Havf ve Raca diye bir başlık açıyor. Havf ve Raca daha önce de sık sık geçti. Havf ve Raca, Havf korku demek, Raca umut demek. Bunun temeli şu. Müslüman, Havf ve Raca yani korku ve umut arasında durur. Ne açıdan? Akıbet açısından cennete gitme gidememe açısından. Yani cehenneme gireceğim diye korkar. Cennete bir iznillah gireceğim diye umutlu olur. Buna ve varacağı diyoruz. Bunu bir vadi gibi görüyor Tesali, bu 5 bölümde. Yani Müslümanın korkusu kaçmış olmaması gerektiğini umudu bitmiş, olmaması gerektiğini söylüyor. Hem korkacak Müslüman, hem umut var olacak. Bunu bu bölümde bize nefes nefes izah edecek inşallah. Bu havf ve raca, yani korku ile umut arasında yaşama konusunu, en güzel örneklendirmiş Müslüman Hasan Basri, rahmetullahi aleyhtir, tabiinin büyüğü. <Gülüyor> Hasan Basri rahmetullahi aleyh için denir ki sanki cehenneme girmiş de senelerce orada yanmış tekrar dünyaya gönderilmiş gibi bir insandı. Gelmiş tekrar cennet umuduyla yaşıyor. Müslüman cehenneme girmek istemediği gibi Cehenneme girmek tehlikesinden de hiç uzak tutmaz kendisini. Böylece sürekli günahlardan kaçar, sürekli ibadetlerle meşgul olur. Cehennem korkusunu kıstığınız zaman cennet umudu insana ibadet yaptırmaz. O faiz yer, zina da yapar, kumar da oynar. İnsanların ayarı cehennemdir. Tam aksinden baktığımızda cennet umudunu sildiğiniz zaman, yani hiç cennet umudun yok senin diye bir insanı inandırdığınız zaman, o insana da ne namaz kıldırabilirsiniz, ne bir iş yaptırabilirsiniz, onun pili bitmiştir artık. İnsanda bir cennet teşviki, bir cehennem korkusu, İyi müslümanlık oluşturur. Bu herkes için geçerli. Sadece bizim gibi sıradan insanlar veya işte 20. asır insanı değil, asab-ı kiram için de geçerliydi bu. Belki peygamberler aleyhisselam cemiyen, onlar hani Allahu Teala'nın vahyiyle direkt muhatap oldukları için bizden farklı tutulurlar ama insan olarak hep böyleyiz. Cehennem korkusu şart. Cennet umudu şart. Buna ne diyoruz? Hauf ve raca. Korku ve umut diyoruz. Pek çok kitapta bunu görürsünüz. Yani din anlatan, ahiret anlatan kitaplarda. Beynel havfi ve raca. Beynel havfi ve raca. Korku ile umut arasında. Burada Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki nefis hem günahlardan kaçmak hem de ucbe düşmemek için havf bilmelidir. Yani havf dediği bir korku olmalı nefiste. Nefsi eğer Hauf dediğimiz korku, cehennem korkusuyla ürkütmezsen günahlardan kaçmaz. Günahlardan kaçsa ucbe düşer. Ucubu göreceğiz sonra. Ucub nedir? İnsanın yaptığı ibadeti full mübarek, tam kabul olmuş ibadet ya kabul etmesidir. Yani insanın mesela iki rekat namaz kılıyorsun, namaza bu anını kendin veriyorsun. Mükemmel oldu diyorsun. Ne biliyorsun mükemmel oldu? Buna ucub deniyor. Şimdi kavramları sırayla tekrar. Havf neydi? Allah ve cehennem korkusu. Raca neydi? Umut. Cennet umudu. Ne diyor gazalemiz? Havf kalkarsa, yani korku kalkarsa, cehennem korkusu, nefis bu sefer günahlardan korkmaz. İstediği günahı yapar. Cehennem yok çünkü tehditte. Eğer günahları yapmıyor desen bile ujbe düşer bu sefer. Mesela 5 lira sadaka verir. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın sadakaları kadar kıymetliydi der. Kendi kendine puan verir. Kendi ibadetini kendi kabul eder. Halbuki ibadeti Allah kabul eder. Daha sonraki bölümlerde Gazali bunlar iyice açıklayacak inşallah. Peki raca dediğimiz neydi? Umut. Raca der gerekli. Neden gerekli? Çünkü diyor ki Gazali eğer raca dediğimiz şey insandaki cennet umudu dediğimiz. Şimdi hem reca diyorum hem Türkçesini söyleyeyim mi diye geçiyor içimden. Yavaş yavaş siz kavramı alışın yani umut dedirtmeyin bana şimdi. Umut biraz daha farklı bir kelime. Raca istilah olarak cennet umudu, Allah'ın rahmetine umut taşımak demek. Eğer reca kalkarsa insandan, umutsuz kalırsa bu insan ibadetlerinde hareketlilik sağlayamaz. Yani sürekli ibadet etmez. İşte bayrama gider, bir verir, bir daha vermez. Orucu bir tutar, nafilesini tutmaz. İbadetlerde hareketlilik ve süreklilik umut sayesinde oluyor. İkinci olarak da umut meşakkatlere katlandırıyor insanı. Yani umudu olursa bir insanın o meşakkate kat, neyin meşakkatin? Esaban namazına kalkmak kolay mı? Zor. O zorluğu ne sayesinde yeniyor insan? Cennet hayali sayesinde yeniyor. Kazandığın maldan vermek, hadi bir verdin iki verdin o kadar kolay mı? Ama cennette ne kadar karşılığını alacaksın diyorsun artıyor. Bu sefer cennet umudu hem süreklilik kazandırıyor hem meşak kate katlanıyor. Tekrar topluyorum bu konuyu. Gazalemiz ne diyor? Beşinci vadi sebepler problemler üzerinden yürüyecek diyor. Bunun için havf ve lazım sana diyor. Havf ve korku ve umut arasında olacaksın. Korku gerekli neden? Umut gerekli neden? Bunu izah etti. Şimdi <gülüyor> burada Gazali diyor ki şunu bilmeni isterim diyor. Kulluk dediğin şey Allah'ın emirlerini yapmak yasaklarından kaçmak demektir. Bunu anla. Bu da e, bu yasaklardan Kaçmak, emirleri yapmak, kulluk dediğimiz, ubudiyet dediğimiz şeydir. Bu da neyle sağlanacak? Tergib ve terhib ile sağlanacak. Tergib, sürekli teşvik etmek. Bak cennet var. Çabuk bak, görüyor musun cenneti? Görüyor musun ırmakları, Cennette havuz Kevser var. Cennette Omar İbni çay içeceksin. Ne zevk alıyorsa artık yani. Terhib nedir? Tehdit. Sürekli uyarı. Ateşi biliyor musun sen? Ateşi biliyor musun? Yakar. Şu kadar sene yakıyor. Cehennemin gayya kuyusu var. Gibi. Tergib ve terhib bu demek. Teşvik ve tehdit. Teşvik ve tehdit. Tekrar toparlıyoruz. Niye bunları konuşuyor? Çünkü umut ve recai nereye oturttuğunu anlatmaya çalışıyor bize. Hem havf e, olacak Allah korkusu, hem Raca umut olacak. Bunlar da kulluk için gerekli. Bunları bir yere oturtamadığın zaman sen mesela işte beşinci vadide tıkanır kalırsın. Adamın ilmi var. Şimdi bakınız ilmi var. Tövbesini yapmış. İnsanlarla ilişkisini ayarlamış. Gelmiş gelmiş beşinci vadiye burada bir türlü umudunu toparlayamıyor. Bu umut Allahu Teala'nın onu affedeceğine dair. Burada ne yapıyor şeytan bu sefer? Tık atıyor onu. Sen boşuna uğraşıyorsun diyor. Yıllarca medreselerde şurada burada uğraşıp bir sürü sadakalar verip sonunda berbat bir hayat yaşayıp ölenlerin tıkandığı yer burası işte. Onun için Gazzali diyor ki bu problemlere hazır olacaksın diyor. Şeytan seni umutsuzlukla öldürebilir. Cehennem korkunu kaldırarak seni haylaz bir Müslüman haline getirebilir. Beşinci vadide bizi bu işe hazırlamaya çalışıyor. Peki, e, havf ve reca nedir diye bir soru soralım. Bunları açıkla bize, diyelim gazalemize. O da açıklıyor. Diyor ki, havf ve reca yani korku ve umut, kalple ilgili sinyallerdir hep diyor. Hani hatırlarsanız kalbe gelen sinyaller vardı. Neydi o? Melek sürekli iyi bir sinyal gönderiyor. Ondan sonra şeytan sürekli bir kötülük sinyali gönderiyor. Havf ve raca meleğin sürekli cehennemden dikkat eder. Cehennemi unutmayasın. Ateşe dayanabildiğin kadar günah işle. Diyor ya insana. Bu sesin adına havf ve raca diyoruz. Burada... Nasıl gerçekleşecek havuf? Yani bir kulun korkusu nasıl gerçekleşecek? Bu çok önemli bir soru. Şimdi hep havuf ve raca, beynel havufi ve raca yaşayalım diyoruz. Tamam, tamam. Karar verdim. Ben havuf ve racayı nasıl yaşayacağım? Hah, güzel. Bir, geçmiş günahları ve kul haklarını tara. Bir bak bir şey var mı? Sen gerçekten cehennemden korkuyorsan, geçmiş günahlarını hatırlaman lazım ahlardan biri de nedir? Tabii kulaklarıdır. Anana, babana eziyet ettin mi? Eşini eziyet ettin mi? Çocuklarınla ilgili hak var mı? Okuldayken birisinin kalemini kırmış mıydın? Yani birisinin arabasının camını kırdın mı? Ne bileyim? Kulakları. Neyse kulaklar. Bir bu. İki, Allah'ın azabının büyüklüğünü unutma. Azap deyince sen onu bir fırın zannetmeyesin. Doğalgaz sobası değil. Cehennem bu. Üçüncüsü senin o Allah'ın azabı olan cehenneme bedeninin ne kadar dayanıp dayanmayacağını t tart. Yani senin bedenin o hararete dayanır mı? Yani senin zafiyetini hatırla. 4. Allah-u Teala'nın kudretinden kaçabilir misin hiçbir zaman? Bunu düşün. Bu dört şeyi düşünmek sana... Korku denen şeyi gerçekleştirir. Nedir o? Bunlar tekrar senin günahlarını önce bir hatırla dosyalarını yani diyelim. Allah'ın azap tehdidini hatırla. O azaba dayanamayacak bedenini bir bak. Bir mumun üstüne ya da işte aygazda yemek pişirirken bir koy parmağını bakalım ne kadar dayanabiliyorsun. Bir namaz için 80 bin sene yanacaksan cehennemde bir sabah namazı için ölç artık bunu. Böyle bir ölçüm yap. Dördüncüsü de yani Allah'ın azabı büyük ama kaçarım ben gitmem oraya diyebilir misin? Allah'ın azabından kaçılabiliyor mu? Kudretinden kurtulabiliyor mu insan? Bunu Bu dört ölçümü yaptı mı bir mümin şuurlu bir şekilde? Havuf, cehennem korkusu onun kafasında yerleşir. Peki raca dediğimiz neydi? Bütün bunların yanında Allah'ın rahmetinin enginliğini hatırla. Cehennemi bu olan Allah'ın rahmetinin cehennemi bile geçebileceğini hatırla. Bunun içinde dört şey sayıyor. Yani bu Allah'ın rahmetini de kuşatacak anlayışta ne diyor ki Allah'ın sen kaç yaşındasın? 36. 36 senedir sana verdiği nimetleri say. Ana rahminde, ana rahminden önce babanın sulbunda, ananın sulbunda nasıl seni sakladı, ananın rahminde nasıl sakladı, kundakta nasıl seni taşıttırdı, süt nasıl içirtti annenden sana, 36 seneye bir gel, bak Allah seni nasıl rahmetleriyle donatmış. Ondan sonra, bir de Allah'ın, ileride cennette sana vaat ettiği sevapları hatırla. İki, üç, şu anda allah Teala'nın nimetiyle nasıl yaşıyorsun onu hatırla. Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun, tuvalete çıkıyorsun. Üç gün tuvalete çıkamasan zehirlenip öleceksin. Arkadaşların var. Sen e, buğday yediğe yağmur yağıyor, kışın kar yağıyor. Dünyadaki mevcut nimetleri bir say. Dört, Allah rahmetini nasıl hatırlatıyor sana? Vesi'at rahmeti külle şey diyor. Rahmetim her şeyi geçti benim. Bu dört şeyi de düşündün mü Allah'ın rahmetine umudun büyüyor bu sefer. Demek ki havuf ve raca lafla olmuyor. Hauf yani Allah'tan korkmanın bir dört ham maddesi var. Onu oluşturuyorsun. Umut dediğimiz şeyin de bir e, dört ham maddesi var. Onu oluşturuyorsun. Böylece müminde havuf vereja oluşuyor. Ne demek? Havf ve vereja oluşuyor. Cehennemden korkuyor, cennete umutla sarılıyor. Allah'ın tehdit eden ayetlerinden de şuurlanıyor, müjde veren ayetlerinden de şuurlanıyor. Ortada gitti mi de mümin cenneti kazanıyor. İşte 5. vadinin kazandırmak istediği bu. Şımarmayan Müslüman, umutsuz kalmayan Müslüman bu bir düzeydir. Eğer eğitimde ve kitap okumada ve düşüncede, sohbette neredeyse bir nesil çok fazla cehennem tehdidi alırsa onlar katliam bile yapabilecek kadar vahşileşebilirler. Biter onlar için hayat. Çok fazla cennet müjdesi Allah'ın rahmeti boldur gibi bir anlayış olursa mürci'e mezhebi gibi bu sefer tenezzül edip namaza bile kalkmayan bir nesil ortaya çıkar. Halbuki ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Düğünde düğün yaptılar, cenazede cenaze oldular. Şehit olmaya giderken hanımlarını yanlarında götürdüler. Şehit olmaya giderken. Bu nedir işte? Beynel kavfi ve raca. Korku ile umut arasında denge çizgisi oturttular. Direksiyonu sağa ve sola hiç kaydırmadılar. Müslümanlık böyle bir dindir. Ödün patlar cehenneme gireceksin diye kendini cennette hissedersin sonra. E cehenneme girmekten korkmuyorum. korkuyorum ama cennette sağ tarafım cennet, sol tarafım cehennem. Şimdilik kapıya doğru gidiyoruz. Hafif yan kaysan bir kapıdan aşağı düşeceksin o kapı cehennem olacak. Maazallah diye düşünüyoruz. Bu ne yaptı gazalimiz şimdi bize? Havuf varacağı dengesi kurmamız lazım. Aksi takdirde Müslümanlığımızı becerip yaşayamayız dediği yeni bir fasıl açıyor. Bu fasılda diyor ki bu havuf varacağı bölümünde çok tedbirli olmak lazım dikkat et diyor. Çünkü boş vermek umutsuzluk da tehlikelidir. <gülüyor> Havuf recada ancak itidalle e, yürümenin sonucu elde edilebilir. Yani ne bir insan e, tamamen korkuya kapılıp işte bir deri bir kemik kaldı hep ağlıyor filan gibi bu bir nevi intihar. İntihar edersen helak olursun. Ne de kendini salıp Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni kurtaracak. Onun kalabalık olur kurtaramazsa Şeyh Efendi kurtarır beni. E Şeyh de kurtaramazsa çok kalabalık olursa yeğenim hafız, yeğenim kurtarır. Sen neredesin? Luna Park'ta eğleniyorsun. Bu umutsuzluktan daha tehlikeli. Bu bu sefer savurganlık yapıyor. İtidali koru. Dengeli gitmedikçe kazanamazsın. Tedbirli ol. Çünkü Şeytan ne anlıyor, nasıl anlıyor bu işi? Bakıyor ki şeytan sen dört vadi geçtin, beşinciye geldin. Lan bu iş ciddi gidiyor. Bunu elden kaçıracağız. Son umudu ne şeytanın? Sana bu sefer gel, tamam doğru. Bu, bu, bunlar hepsi olmalı ama sen kim cennete girmek kimle? Tevazu kılıklı bir şey getiriyor. Sen kim? Cennete girmek kim? O anda elektriklerini kesiyor senin. Merkezle bağlantın kopuyor. Yahut da ne diyor? Sen bu kadar yaptıktan sonra oho, sen sen kaç tane alim edersin be? Senin eline İmam-ı Azam su dökemez. Sen çok büyük bir zatsın. Diyor, bu gene helak ediyor seni, ucube düşürüyor bu sefer. Onun için çok dikkat edeceksin, elin ayağın kaymayacak gazalemizin nasihati rahmetullahi aleyh. Burada önemli bir soru. Havf ve raca için, yani korku ile umut arasında dengeli bir Müslüman olmak için nelere dikkat etmek lazım? Çünkü bunu bir genel eğitim programı gibi biz anlıyoruz Gazali'den. Bunun için birincisi umut ayetlerini inceleyen bir Müslüman olman lazım. Umut ayetleri neler? Mesela Zümer Suresi'nin 53. ayeti لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları mevfiret eder. Çünkü o gafur ve rahimdir. Ayeti Zümer suresinin 53. ayetini Müslüman ders olarak okumalı, tefekkür etmeli. Ezberleyip namazda okumalı. Zamm-ı sure gibi. Bununla ilgili ayetler veriyor. Ben onları sırayla söyleyeyim. isterseniz not alın. Al-Emran suresinin 135. ayeti Gafir suresinin Üçüncü ayeti, Şura suresinin 25. ayeti, El-En'am suresinin, El suresinin 12. ayeti, El-E'raf suresinin 156. ayeti, Bakara suresinin 143. ayeti, Ehzab suresinin 43. ayeti. Pek çok ayet daha var Kur'an-ı Kerim'de ama böyle hemen direkt umut olarak anlaşılacak ayetler. Bunlardan Allah'ı tanıman lazım senin diyorum yani felsefe üzerinden mantık üzerinden Allah acır canım bize değil de ayetleri üzerinden Allah'ı anla umut. Havf için, korku içinde Mü'min suresinin 115. ayeti, Kıyamet suresinin 36. ayeti Nisa suresinin 123. ayeti ki bunlar en az 50 tane daha böyle ayet vardır hem havf hem raca ayetleri de var Kur'an-ı Kerim'de. Hicr suresinin 49 50. ayeti Ali İmran Suresi'nin 30. ayeti bu mantıkla e, <gülüyor> anlaşılacak ayetlerdendir. Neyi konuşuyoruz? Kavf <gülüyor> ve adamı olmak. Anlayabilmek, uygulayabilmek için ne yapmak lazımı konuşuyoruz. Dedik ki burada birinci görevimiz e, Allahü Teala'nın umut vaat eden ayetlerini, korku vaat eden Tehdit eden ayetlerini anlamakla. İkincisi, Allahu Teala'nın khaf ve yani hem korku hem umutla ilgili muamelelerini bir incele diyor. Burası çok önemli. Çok önemli. Sürekli bunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum bütün derslerde. Yusuf aleyhisselam bir hikaye değildir Kur'an-ı Kerim'de. Nuh aleyhisselam bir hikaye değildir. Bunlar derstir, ders. Şimdi burada diyor ki ikinci başlığı, yani Havuf ve Raja adamı nasıl olunabilirin, İkinci başlığı, havf ve Raja ile ilgili Allah'ın muamelelerini bak. Yani ilk insandan itibaren neler yapmış Allahu Teala kullarına? Bununla birincisi iblisin durumuna dikkat et. Neydi, ne oldu iblis diyor. İblis için denir ki dünya toprağında Allah'a secde etmediği bir karış yer yokmuş. Çünkü on binlerce sene iyi bir kul olarak yaşadı iblis. Tek bir kelimeyle battı gitti. Sen bunu bana nasıl üstün tutarsın Adem'i dedi helak oldu gitti. Neydi ne oldu? Yani biz hep şeytana lanet ediyoruz ama burada Gazali şeytandan ibret aldı. İyi biriydi şeytan. Meleklerle yan yana oturup kalkıyordu. Ama ne hale geldi? Bu bir ibret konusudur. Adem aleyhisselam'a dikkat et diyor. Cennetteydi. Allahü Teala'ı Adem aleyhisselam Allahü Teala'nın eliyle yarattığı eliyle ifadesi yani böyle parmakla eli manasını anlamıyoruz. Ne olarak anlıyoruz? Kendi bizzat yarattı kudret yani meleklere bunun çamurunu yoğurun filan der gibi böyle mecazi manada söylüyorum. Olmadı tekrimen yani Adem Aleyhisselam'a şeref olsun diye bizzat yarattı Allah. Cennette onu misafir etti. Nasıl cezalandırıldı Adem? Havf ve racaya örnek işte bu. Bel'am bin Ba'ura diye bir adam var İsrail oğullarında Yani şimdi Evliyaullah'tan deniyor ya böyle önüne gelen işte benzinsiz araba gittiği için de biri var falan diye böyle anlatıyorlar ya. Bunlar naslarla sabit. Bu Bel'an bin öyle lafla değil yani tam keramet sahibi bir adammış. Ama dünya sevgisi, hanımına bir iki bilezik alma arzusu kıpkızıl bir kafir olarak cehenneme gönderdi onu. Onun için alimlerden dünyalık sevdası olanlara Belam bin Baura gibi denir. Belam kafalı alim deniyor. Belam kafalı. Şimdi Belam'ı biz ibret olarak incelememiz lazım diyor Gazali rahmetullahi aleyh. Neyi konuşuyoruz? Havf ve reca adamı nasıl olunabilir? Birincisi bu konuyla ilgili ayetleri iyi incele dedi. İkincisi Allah'ın muamelelerine bak neler yapmış Allahu Teala. Reca ile ilgili yani umutla ilgili bu İblis, Adem Aleyhisselam, <gülüyor> Belam e, Havuf'la ilgili örneklerdi. Raca ile ilgili örnekler çok müthiş iki örnek zikredeceğim. O daha fazla örnek veriyor. Hepsini zikretmeye gerek yok burada. Firavun'un sihirbazlarını unutma diyor. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'ı mağlup etmek için geldiler oraya. Bir iki saniyelik bir düşünce Allah'ı akıllarına getirdi. O akşam şehit olarak Rablerine gittiler. Şimdi cennetteler. Firavun'un sihirbazlara. Dolayısıyla sen Firavun'un sihirbazı olmaktan daha kötü olamazsın. Bunu iyi düşün. Olsan olsan Firavun'un sihirbazı kadar olursun. Onlar da bak cennetteler şimdi. İkinci verdiği örnek Ashab-ı Kehf örneğidir. Ashab-ı Kehf yani camide namaz kılan insanlar değil. Hafız değiller, İncil okumamışlar. Roma İmparatorunun sekreteryası adamlar. Yakın adamları. Dünyanın en büyük zaliminin eli kolu adamlar. Ama bir anlık direniş, iman, o insanları 6 kişi, 7 kişi, kaç kişiyseler cennetlik yaptı. Hem de ne cennetlik yaptı ya. Kaç yüz senedir Kur'an okunuyor, onların cennette olduğuna dair sureler var, sure var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla umut var olmak için toplum olarak mesela bugünkü toplum diyelim kötü, kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü Roma imparatorundan da mı kötü? Ondan da mı kötü? Tanrı benim diyen bir adamdan da mı daha kötü? Onun sekreterleri innaum fityetun aamenu bi rabbi o warabatna ala kulubim اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنَّ اتَّقِذَ مِنْ دُونِهِ اِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا اِدَنْ şatata Kalplerine bir bağ koyduk ki Allah buyuruyor. Kalktılar, göklerin Rabbi varken siz kim oluyorsunuz dediler. Ya Müslüman mı bunlar? Sormaya gerek yok. Bizimle bağlantıları vardı Allah buyuruyor. Bu ne sayesinde oldu? Kıvılcımı iyi tarafa çevirdiler. Sinyal iyi taraftan. Yani bir an iman hareketlendi ve ebedi Müslüman olarak Rablerine gittiler. Bunu unutma diyor. Yani raca umudu olarak olsa olsa Firavun'un toplumu kadar sihirbazları kadar kötü olabilirsin. Daha kötü nasıl olacaksın? Bir peygamberi yok etmek için meydana gelmiş sihirbaz bu adam. Peygamberle savaşıyor. Kelimullah Musa ile savaşıyor. Ee, öbür tarafta Roma İmparatoru'nun diktatoryası adamların e, yani daha bir üstün yok. Zalim'in eli kolu adamlar. Ama Allah seni kabul etti mi hidayetini sana bir de takviye ediyor. Dolayısıyla ashabı keyfi kimse örnek olarak unutmasın diyor. Neyi konuşuyoruz? Havuf veracağı adamı nasıl olunulur onu konuşuyoruz. Birincide umut ve korku ayetlerini iyi anlamak lazım. Dedi ikincide de Kavf ve raca ile ilgili Allah'ın muamelelerine yani şimdiye kadar ne yaptı Allah bunu örneklemek lazım. Üçüncü olarak da diyor ki Kavf ve raca adamı olmak için vaatleri ve tehditlerini Allah'tan iyi hatırla diyor. Allah'ın vaatleri var, tehditleri var. Nedir bunlar? Ölüm, kabir, kıyamet, Cennet, cehennem. Cennetteki işler, cehennemdeki işler. Bunları anlamalı lazım. Bunlar ihtiyarların dinleyeceği hikayeler değil. Bunları anladın mı? Ne olur Allah'ın izniyle sen dinini yaşayan bir Müslüman olursun. Dinini yaşayan bir Müslüman ne demek? Dinini yaşayan bir Müslüman yani korkuyla, umut arasında yol alan adam demek. Zaten bu vadiye gelmeyi, dört vadide bize nasıl yol alacağımızı anlatmıştı. Beşinci vadide de gidiş ayarlarımızı yapmaya çalışıyor rahmetullahi aleyh. Tabii ki ölüm deyince bu son bölümde tekrar gelecek karşımıza. Ölüm, kabir, kıyamet, cennet, cehennem ve ahirette meydana gelecek sırat, köprüsü vesaire ben bunları kısa geçiyorum. Çünkü bunlar defalarca Konuşuldu bir, ikincisi genel olarak bildiğimiz şeyler sadece bu üçüncü noktada iyi bir hatırlatma yapıyor. Bu vaatler, bu tehditler, ölürken melekler gelecek sana korkma diyecekler. Bu müjde. Bu kime? Sana. Sen bunu anladın mı? Mesela şöyle test edelim. Bana son nefesini anlat bakayım diye anında bir soru soruldu. İnşallah melekler gelecek korkma. Senin arkanda çocukların vesaire bizim emanetimizdedir. Korkma. Kütüphanene kimse bir şey yapmayacak kitaplarını biz talebelere dağıtacağız. Melekler diyor sana. Bunu düşünebiliyor musun? Sen ölümle ilgili Allah'ın müjdelerini biliyorsun demektir. Kabir nasıl bir yer soruluyor. Kabir bir ucundan öbür ucuna kadar... Gözün göremeyeceği kadar uzun geniş bir yer. Nasıl senin kabrin geniş oluyor? Herkesi bir metrelik yere koyuyorlar. Efendimiz buyurdu ki Müslüman kabre konunca nekir münker gelir. Hesabını sorarlar. Peygamberin kimdi senin derler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi der. Dinin nedir? Onun şeriatı dinimdir der. Onun mezarını gözün görebileceği kadar genişletirler buyuruyor. Cennette gideceği yeri gösterirler ona diyor. Bunlar hepsi ne sayesinde senin terhib ve terhib kitabını okurken bunları hikaye olarak mı dinledin? Allah'ın peygamberine senin için söylettiği sözler olarak mı dinledin? Ona göre belirlenecek şeyler. Onun için ve veracağı adamı nasıl olunacak sorusunda üçüncü basamakta ne diyor? Allah tehdit olarak, müjde olarak neler gönderdiyse bunları hiç unutmayacaksın ölüm. Kabir, kıyamet, cennet, cehennem, sırat, mizan. Büyük hesaplar bunlar. Evet. Şimdi bir sorusu var. Bu soruyu, yani bu bitti, yeni bir bölüme geçiyor. Diyor ki hangisi daha değerli? Havuf adamı olmak mı? Reca adamı olmak mı? Yani korkudan titriyor, hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir Müslüman mı olayım? Umutlanmış kanatlanmış uçuyor öyle bir Müslüman mı olayım? İkisi de olma diyor. Ortada ol diyor. Ortada ol. Çünkü çok korkarsan evlenemezsin, çoluk çocuğunla ilgilenemezsin, hayat yaşayamazsın. Korkmazsan hayvan gibi yaşarsın. Halbuki Allah seni mümin bir Müslüman olarak görmek istiyor. Yani çok korkaklar, sabaha kadar yemeyen içmeyen uyumayanlar da yanlış oldular. Aptal aptal dünyada cehenneme yürüyenler de yanlış yoldalar. İtidarlı dümdüz gidenlere ne mutlu. Tavsiyesi bu. Bir soru daha soruyor. Peki hangisinden daha ağırlıklı gidelim o zaman? Yani daha çok umut eğitimimi görelim. Daha çok e, korku, havf eğitimimi görelim. Ya da bizim evde hangisi değerli? Heh, bu çok önemli bir soru. İtidale razıyız. Tamam itidal olacak ama bir de öncelik ne? Öncelik mesela bu zamanda öncelik insanların ahireti unuttuğu bir zaman. Hiç ahiret yok gibi yaşıyor insanlar. Cehennem yok gibi yaşıyorlar. Korkarım Türkiye'de Diyanet İşleri'ne dilekçe yazılacak lütfen. Türklerin cehennemde az yanacağına dair açıklama yapar mısınız diye bir, bir dilekçe de yazar birisi. Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Onlar da e, delirir kalırlar. Bu neden böyle soru olur mu? Çünkü insanlar dini bu kadar kolay, oynanılır bir şey zannetmeye başladılar. Hayır. Zamana göre, mekana göre, kişinin kabiliyetlerine göre, imkanlara göre havf ve reca eğitimi, bazen havf eğitimi İleri geçmeli. Bazen mesela gençken umut bölümü öne geçmeli. İhtiyarken daha fazla geçmeli. İş dünyasında mesela tüccarlar havuf bölümünden biraz daha etkilenmeleri lazım. Faize, yalana vesaireye bulaşmamaları için gibi diyor. Bir sorusu daha var. Diyor ki şimdi sen bana desen ki hani Allahu Teala'ya hüsnü zan yapmamız lazım. Muhakkak bizi rahmetiyle e, korunma yani rahmetiyle bizi koruyacağını söylüyordun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü zan yapın Allah'a yani umut bağlayın diyor. Sen bizi hepten şimdi e, korkuttun bu hadise aykırı değil mi senin yaptığın diye sorarsan diyor ki çok güzel bir mantık var burada yani şimdi Gazali ne yaptı ürküttü bizi. Ölümü hatırla vesaire, cehennem var filan. Sen dersen ki Müslümana hüsnü zan, umut beslet desene ya desen. Allah hüsnü zan yapın. Benim hakkımda e, azabımdan çok rahmetim var. Buna inanın Sen niye abartıyorsun dersen derim ki diyor. Hüsnü zan kim dediyse sana Allah'la ilgili günah işlemeyin de o Allah demişti. Bunu unutma derim sana diyor. Günah işlediğin sürece ne hakla hüsnü zan besleyeceksin ki sen? Bir insan günahlardan kaçar ya da günahtan sonra tövbesini yapar, oturur ondan sonra Rabbime hüsnü zan besliyorum bana azap etmeyecekler. Sen hem zehir yiyorsun hem ölmem diye umut yaşıyorsun. Olmaz böyle diyor. Bu soru çok güzeldi. Allah rahmet eylesin. Burada bir uyarısı var. Diyor ki biz insanlara umut var olun diyoruz. Kendinizi garantide bilin demiyoruz diyor. İnsanlar umutla garanti arasındaki farkı anlamak istemiyorlar diyor. Bu çok önemli bir not. Hakikaten bunu bir kenara yazam Çünkü insanlara... Allah'ın rahmeti var, cennete gireceğiz. Tamam biz oralıyız. Niye? İstanbul'da doğdun çünkü. Böyle bir garanti yok ki. İnsanların garanti anlayışında sorun var diyor. Sorun bu garanti anlayışında. Garantiyi kaldırdın mı umut mübarek bir şey. Bunu anladıysanız Gazali zor anlaşılacak bir soruyu cevapladı bize şimdi. Çünkü, yani madem Hasan Basri rahmetullahi aleyh bu kadar mübarek adamdılar, e gavurun korktuğu gibi cehennemden korkuyorlardı. Kafirler kafirler onlar kadar korkmadı. Cevap yanlış. Onlar yüksek um yüzde yüz umutları vardı Allah beni affedecek ama garanti bilmiyorlardı. Son nefeste bir pot kırabilirim. Bunu muhteşem bir örneğini bir kenara not ediniz. Sahih hadisi şeriflerde 1, 2, 5, 10, 50 tane hadis var belki. Ebu Bekir radıyallahu an cennetliktir. Allah onu sevdi. İki kişiden biri diye Kur'an-ı Kerim onu öne çıkardı. Hadi hadisleri bir kenara koyduk. Kur'an-ı Kerim onu öne çıkardı. Peki Ebu Bekir öleceğini anlayınca niye korktu? Hiçbir şey istemezdim. Bir saman parçası olsaydım da develer beni yeseydi de bugünleri görmeseydim diye niye ağladı? Bu umutsuzluk değil mi Ebu Bekir R.A.'nın yaptığı şimdi değil. Umudu olmasa Ebu Bekir o günlere gelmezdi zaten. Kendisini de bilmedi. Müslüman ayağını cennete basmadan Garanti bilmez bir şey. Garanti bilmek başka, umut var olmak başka. Umut adı üstünde, senin değil henüz. Çünkü son nefesindeki son hata her şeyi bitirebilir. Zaten son nefes önemli. O zaman bize tavsiye edilen şey umut varlıktır enayice kendini garantide bilmek değildir. Şefaat meselesinde de böyle. Yani şefaatte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesine, hanımlarına, kızlarına şefaat etmeyecek mi? Onları etmeyecek de kime edecek? Peki niye hanımına ve kızına bana güvenmeyin dedi? Yani garanti benim elimde değil. Garanti bende şefaati de Allah yap diyecek de yapacak zaten. Yanılgımız nerede bizim? Cenneti babamızın tarlası zannetmemizde. Tapusu elimizde zannetmemizde. Hayır. Sen becerebildiğin sürece Allah'ın sana sözü var. Becerip beceremeyeceğin son nefeste belli olacak. İnşallah Gazali'nin bu tatlı hatırasını bir kenarda not ediyoruz. Garanti başka şey? Kimse de yok peygamber hariç. Kimse de yok. Hiç kimse de yok. 124 bin kişi de var bu. Onlar da peygamber hepsi. Onun dışında şeyhmiş, alimmiş, talebeymiş, şehitmiş. Hiç kimse hiç. Ve hani şehitle ilgili hadisler, şehit olduğu garanti mi? son anında sen biliyor musun melekler onun canını alırken kurşun yediğinde yandım anam boşu boşuna beni buraya getirdiler deyip demediğini biliyor musun? Yok. Kim biliyor? Allah biliyor. Son nefesini nasıl verdiğini. E, biz ne yapıyoruz? Bizi görüntüye göre şehit Allah'ın izniyle. Ama o öyle olup olmadığı kıyamet günü belli olacak. Son 3 saniyesini bilmiyorsun. E biz gördük üstü düşmüş kanlar içindeydi. İyiydi de sen bağırıp da hey diyecek hali yoktu. Görüyordun işte orada sen onun cesedini görüyorsun. Ruhunu göremiyorsun ki. Onun için Müslüman'ın terbiye sınırlarını aştığı yer Allah'ın cennetini, lütuflarını garanti bilmesidir. Bu başka bir şey. Bu terbiye sınırlarını aşıyor. Kimin babasının, babanın tarlası mı? Tapumu var elinde. Ama umudumuz nedir? Yüzde yüzdür Allah'ın izniyle. Umut oranımız yani umudumuz yüzde yüzdür. Niye Allah'a güveniyoruz Celle Celalı? Peygamberine güveniyoruz, hadislere güveniyoruz. Daha ne yapacağız? Eldekeklik mi cennet? Yok, eldekeklik değil. Garanti değil. Çünkü ben eldekeklik değilim henüz. Peki birisi çıksa dese? Benden iyi Müslüman olmaz mı dünyada? Ucub bu işte. Ucub neydi? Kendi puanını kendin vermen. Bu bile bile bastığın dalı kesiyorsun o zaman. Çünkü Allah'a karşı yapılacak, ileride bunu ileriki bölümde konuşacağız, Allah'a karşı yapılacak en önemli hata Allah'ın hakkını kulun kendinde görmesidir. Senin namazına, ibadetine, cihadına, ilmine, Puanı Allah verecek. Bir talebe var mı? imtihana giriyor. imtihandan çıkarken kağıdı uzatıyor komisyona. Lütfen 95 yazınız. Böyle bir imtihan olur mu ya? Ne demek 95 yazın? Doldurdun mu kağıdı koldurdun? Bırak defol git. Denir insana talebeye. Biz ibadetlerimiz, namazlarımız, kulluğumuz neyse yaptık. Melekleri aldı götürdüler. Puanımız nerede verilecek? terazimizin önünde verilecek. Hesap günü puan verilecek. فَمَّا مَنْ etme مَوَعْزِينُ Kimin puanları ağır gelirse, denen gün olacak bunlar inşallah. Burada son olarak Gazale diyor ki, Havf ve konusunu, ben sana şöyle özetleyeyim iki paragrafta diyor. Bu ümmetten isen, Allah'ın rahmetinin sonsuzluğuna inanıyorsan, iki, öyle büyük bir Allah'ın gazabının da büyük olacağını ve senin gibi aciz bir kulun öyle bir Allah'a karşı günah işlememesi gerektiğini anladıysan ve denge kurduysan, beşinci vadide geçtin, kutlarım seni Allah mübarek etsin. Şimdi 5. Vadi'yi geçtin. Hadi kutlu olsun, mübarek olsun. Yolun devam et diyor. <gülüyor> ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala ali ve sahbihi ecba'in. Velhamdülillahi rabbil alamin.